1935 numaralı konu, humusun sarsılması, Allah Teala, humusun kuşatıldığı günlerde Müslümanlara sabırlarının karşılığını verdi, humus, içindeki Rumlarla sallandı, sebebi de şuydu, Müslümanlar onları göğüslerken bir ağızdan tekbir aldılar, o tekbirlerle beraber şehir içerisinde bulunan Rumlar sarsıldılar, duvarlar yarıldı, hemen önderlerine ve rey sahiplerine gittiler, Bunlar barış yapmaya teşvik ettilerse de halk barışa yanaşmadı. Bunu teklif ettiklerinden dolayı onları tahkir ettiler. Sonra Müslümanlar ikinci tekbir aldılar. İkinci tekbirde de birçok evler ve duvarlar yıkıldı. Tekrar reis sahiplerine başvurdular. Onlar da "Siz Allah'ın azabını görmüyor musunuz? Barıştan başka yol kalmamıştır." dediler. Böylece barışa razı oldular.